أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا قال يا كاره اشلار امام البخاري عبد الله محمد بن اسماعيل رحمه الله صحيح البخاري اذن حديث كتابه اوكومايا devam ediyoruz selamun aleykum aleykum <Gülüyor> Bu kitabın Sahih Bukhari adlı kitabın Kitabul İttisami bil Kitabı ve Sünne, Kitabul İttisami bil Kitabı ve Sünne, Kitap ve Sünnete, yani Kur'an ve Sünnete tutunmanın, bağlanmanın, mülazemet etmenin önemi. Bununla alakalı selamun Aleyküm Selam. Bununla alakalı İmam Bukhari Rahimahullah hatırladığınız üzere birçok hadisler zikretti. Birçok Kur'an ve sünnete bağlı kalmanın önemine işaret eden rivayetler zikretti. Tabii bizler artık kitabın son bölümüne geldik. Bu faslın, bu bölümün son bablarından bir tanesi de babu kerahiyetil ihtilaf. Babu kerahiyetil ihtilaf. İhtilafa düşmenin, ayrılığa düşmenin kerih oluşu, kötü oluşu, haram oluşu. Hatırlarsanız kerahat ifadesi mekruh ifadesi mütekaddimin dediğimiz geçmiş alimler tarafından kullanıldığında bu ilk başta hangi anlam için kullanılıyordu? Haram. Yani onlar mekruh dediğinde mütekaddimin Eski alimler, hicri, 100. yıl, 200. yüzyıla baktığınız zaman, mekruh dendiği zaman, bununla kastedilen şey haram oluşuydu. Sonradan, fıkıhta, haramın yanında bir de mekruh denen bir şey zikredildi. <gülüyor> Fıkıhtaki <gülüyor> mekruh nedir? Fıkıhtaki mekruh, kişi, terk ettiği zaman, sevap alan, ecir alan, ecir aldığı, Yaptığı zaman da günah almadığı şeylere ne deniyor? Mekruh deniyor. Yani mekruh, kişinin işlediği zaman günah almayacağı, günah olmayan, terk ettiği zaman da ecir alacağı, sevap alacağı hususlar. Tabi buradaki İmam Bukhari Rahimahullah'ın kerahiyetul ihtilaf ifadesindeki maksat, ayrılığa düşmenin, ihtilafa düşmenin haramlılığı. Çünkü din, ayrılıkları ihtilafı ortadan kaldırmak için gelmiş. Allah Teala "Wa'tasimu bihablillahi cemian." Tümünüz topluca hep birden Allah Teala'nın dinine sarılın diyor. Birçok ayet-i kerimede Allah Teala bizlere bunu emrediyor. Diyor ki Allah Teala Nisa Suresi'nde "Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler, itaat edin Allah'a ve itaat edin Resul'e ve Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Rasulüne itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden olan ulul emre. Sizden olan alimlere, sizden olan yöneticilere itaat edin. Fe in tenazatum fi şeyin. Fe in tenazatum fi şeyin. Bir konuda, bir meselede ihtilafa düşecek olursanız, ayrılığa düşecek olursanız, bunu ne yapın? Fe rudduhu ve rasulihî. ferdûhu ilallâhi ve'rrasûl ferdûhu ilallâhi ve'rrasûl bu ayrılığa düştüğünüz meselede bu görüş ayrılığını Allah'a ve Rasulüne döndürün in kuntum tu'minûne billâhi ve'l-yevmil diyor ki Allah Teala şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız mümin olduğunuzu söylüyorsanız bir konuda ayrılığa düştüğünüz zaman bu ayrılıkta devam etmemeniz için bu ayrılık sizin aranızda sürekli böyle hastalık olarak kalmaması için Ne yapın? Bunu Allah'a ve Rasulüne götürün diyor. allah Teala kitabında böyle buyuruyor. Aleyküm allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere ihtilaf anında Allah'a ve Rasulüne dönmemizi ne yapıyor? diyor. Aleyküm selam ve Allah'a Hoş geldin. Elhamdülillah. Tabi ihtilafın ortadan kalkması için, ihtilafın Aramızdaki müminlerin arasındaki ayrılığın ortadan kalkması için çözüm belli. Nedir? Az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerime, İsra suresindeki "En tenaza'tum fi şey'in" bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman "ferudduhu إل ila'llahi ve rasul onu Allah'a ve Rasul'e döndürmek. Allah'a nasıl döndürürüz o meseleyi? Allah Teala'ya nasıl götürürüz o meseleyi? Kitabına götürerek. Resul'e nasıl götürürüz? Hayattaysa, hayattayken Kendisine giderek, sorarak, vefat ettikten sonra da onun sünnetine giderek, onun sünnetine bu meseleyi götürerek. İşte İmam Bukhari rahimahullah kitabul ül bil kitab ve sünne. Kitap ve sünnete, Kur'an ve sünnete sarılma, Kur'an ve sünnete bağlanma faslında bizlere kerahiyetul ihtilaf, ayrılığa düşmenin haram olduğunu, ayrılığa düşmenin hiç hoş olmadığını anlatan bir bab zikretmiş. Bu bapta bize şunu ifade ediyor. Diyor ki eğer Müslümanların arasında, ümmetin arasındaki ayrılığa çözüm istiyorsak, bunun yaşanmamasını istiyorsak, bunun tek bir çözümü var. O da nedir? Bu hadisin yer aldığı, bu başlığın, bu bölümün yer aldığı Sahih Buhari'deki o kitaba verilen ad. Kitab-ül İhtisam bil kitabi ve sünne. Çözüm bu. Kur'an ve sünnete ne yapmak? Sarılmak. Yani bakın hadisi İmam Muharri Rehameolla Sahih adlı kitabında, hadis kitabında birçok hadis sanatları yapıyor. Hadis usulünde bir sürü şeyler var. Hadisle alakalı böyle sanatlar var. Hadis ilmiyle alakalı. Bakın bu konuyu nerede zikretmiş? Kerahiyyot-ül ihtilaf. Ayrılığa düşmenin haram oluşu, kötü oluşu diye zikretmiş. Ama nerede zikrediyor bu konuyu? Başlığın adı ne? Kitabul ül bir Bil Kitab ve Sünne Kur'an ve Sünnete bağlanma Ana başlığı altında zikrediyor. Demek ki bu konunun neyle alakası var? Kur'anla sünnete bağlanmakla alakası var. Yani İmam Bukhari Rahim Allah diyor ki bu hastalığın, bu problemin çözümü ancak neyle çözülür? Kur'an ve sünnete giderek. Allah Teala az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede olduğu üzere Nisa suresinde zaten böyle buyuruyor. Değil mi? Başka bir ayet-i kerimede diyor ki ayrılığa düşmeyin. Çekişmeyin. Ve ayrılığa düşmeyin. Böyle yaparsanız ne olur? Gücünüz gider. Gücünüz dağılır. Yani bugün yeryüzüne baktığınız zaman Müslümanların haline neden güçsüz durumda olduklarını gördüğünüz zaman bu ayet-i kerime tamamen ne yapıyor? Olayı açıklıyor. Ayrılığa düşmeyin. Çekişmeyin. Böyle yaparsanız ne, yapar, ne olur? Gücünüz, kuvvetiniz dağılır. Gider. <gülüyor> Tabi Bu konuyla alakalı birçok hadisler var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mesut radiyallahu anhu'nun sahabeden rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor ki El-Mutemessiku bi sünneti inde ihtilafi ümmeti El-Mutemessiku bi sünneti inde ihtilafi ummeti ümmetimin ihtilafında ümmetimin ayrılığa düştüğü dönemde sünnetime sarılan kimse diyor Allah Rasulullah aleyhisselatü vesselam, Kel kabibi alel cemri. Avucunda avucunda kor taşıyan bir kimse gibidir. Avucunda kor taşıyan bir kimse gibidir. Yani durum zor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine özellikle ümmetin ayrılığa düştüğü dönemde, ihtilafa düştüğü dönemde sarılmak, tutunmak hiç de öyle kolay bir mesele değil. Yani bu zor bir mesele. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu neyle Teşbih ediyor, neye benzetiyor? İnsanın eline ne alması gibi? Kor alması gibi. Tabi bu rivayetin başka lafızları var değil mi? Yani ahir zamanda dini yaşamak isteyen, dinine temessük eden ne gibidir? E, elinde ateş, koru tutan kimse gibidir diyor ve vesselam. Bu hadis-i şerif şeyh, Albani rahimahullah silisile sahihada zikrediyor, Hasan diyor bu hadise. Abdullah ibn-i rivayet ondan bu hadise. de ki ihtilaf ü ümmeti rahmet. Demek ki ihtilaf ümmeti rahmet. Ümmeti'nin ihtilafında rahmet vardır. Böyle bir şey söyleniyor. Böyle bir şey çok duymuşsunuzdur değil mi? İnsanlar bugünkü bu ayet az önce okuduğumuz ayetlere rağmen hadislere rağmen var olan Müslümanlar arasındaki ayrılığa güzel bir şekil vermek için diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ümmetimin rahmetinde ne vardır? Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Peki böyle bir hadis var mı acaba? Yani yoksa insanların bunu hadis diyebilip böyle dillerden dillere dolaştırdığı bir asılsız, senetsiz bir rivayet mi bu? Yani şimdi biz az önce okumuş aldığımız ayetleri görün. Allah-u Teala ihtilafa düşmeyin, ayrılığa düşmeyin. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hadislerini biliyorsunuz. elimeheli ehli kerahiyetul ihtilaf. Ayrılığa düşmenin kerihliği, kötülüğü. Bütün bunlar bir kenarda apaçık bir şekilde duruyor. Ortada bir şey dolaşıyor. O da nedir? i̇htilaf ümmeti rahmet. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. İhtilaf da hiçbir zaman rahmet olmaz. Yani bu her şey için geçerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken bile yolculuğa çıkarken bile iki kişiyseniz bile diyor. Ne yapın? Başını da bir kişiyi emir seçin. Yani o Yolculuğun neyi olsun? Başkanı olsun. Niye? Çünkü yolculukta neye düşebilirsiniz? İhtilaf. Birinizecek buradan gidelim, birinizecek buradan gidelim. Birinizecek şurada konaklayalım, birinizecek bu otele gidelim. Az sonra ne olacak? Birbirinize kin duymaya, nefret duymaya. Dünyavi işlerde bile ihtilaf hoş bir şey değil. Dünyevi işlerde bile ihtilaf, ayrılık hoş bir şey değil. Peki bu ihtilaf ümmeti rahme ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Şimdi gelelim ilim ehli alimler ne demiş bununla alakalı? Diyor ki Şeyh Albani rahimahullah La asla lahu Bu Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır Sözü La asla lahu Böyle bir rivayet Denen bir şey Yoktur <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki Ve lekad cehedel muhaddisune Fi en yakifu lehu ala senedin Fe lem Bazıları diyor Bu Manada rivayet olunan Bu rivayete senet bulmaya çalıştılar. Yani dolaştılar. Dediler ki madem bu kadar meşhur, bunun büyük bir ihtimal neyi vardır? Bir kaynağı vardır. Hatta diyor ki Kale Suyuti fil Camiu's Sagir İmam Suyuti rahimehullah Camiu's Sagir'inde diyor ki ve la'allahu kharaca fi ba'd kitabil huffaz allati lam tasil ileyena. dolaşıyorlar, dolaşıyorlar, dolaşıyorlar bulamıyorlar. Bu e, söze ait bir senet diyorlar ki Belki de diyorlar bize kadar e, gelen kitaplardan düşmüş. Baskı halinde, yazı halinde düşmüş olabilir. Ama diyorlar yani bu var. Bu kadar meşhursa vardır kesin diye. Bir ne bulmaya çalışıyorlar buna? Bir e, mahreç, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. E, şey kalbana diyor ki Ve hâzâ ba'idun indi. Bu diyor çok uzak bir ihtimal. Ne demek? Yani her bulamadığımız şeye o zaman na, ne deriz? Bize ulaşan kitaplardan düşmüş, gelmemiş. Bu kadar meşhursa vardır bir aslı desek. Din bugün... Neye döner? Çorbaya döner. Hristiyanlığa döner. Nasıl bugün Hristiyanlar her kafasına gelenleri dine sokup rahiplerine, ulemalarına, alimlerine e, tabi oluyorlar ve din belli bir süre sonra içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Binlerce rivayetlerin olduğu, ayrı ayrı kavillerin olduğu, ihtilafın olduğu bir din haline geliyor. E, demek ki bu rivayetin böyle bir şey yok, aslı yok. halbunu sadece Şeyh Albani söylemiyor. Eski muhaddislerden de var bunu bu şekilde. Meşhur muhaddislerden de var. Ona kalal Munavi ani Munavi diyor ki Subki'den ennehu qala velaysa bi ma'rufin indal muhaddisin. Muhaddisler tarafından, hadis ehli tarafından, hadis alimler tarafından bilinen bir rivayet değildir bu. Yani böyle bir rivayet yok. Ve lem aqif lahu ala sanadin sahih Bu rivayetin ne bir sahih ne bir zayıf ne de bir uydurma senedi vardır. Yani ortalıkta böyle bir rivayet yok diyor. Kim diyor bunu? Münavi diyor. Tabii e, İbn-i Hazm e, i̇bn Hazm'ın da bununla alakalı sözleri var. İbn-i Hazm da e, diyor ki bu diyor ennehu leyse bi hadis böyle bir hadis yok. Yani Böyle bir hadis yok. Demek ki arkadaşlar yani ihtilaf <gülüyor> ihtilaf hoş bir şey değil. Allah Teala kitabı Hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında diyor ki: "E fe la yetedebberunel Kur'an." E Onlar yani bizlere söylüyor Allah Teala. Kur'an'ı okuyup düşünmezler, ibret almazlar mı? "Em ala kulubin aghfaluh." Kalplerinde mühür mü var? Başka bir ihtike demede diyor ki Allah Teala "Ve lev kane min indi Bu Kur'an Allah'ın indinden değil de başka bir kişi tarafından başka bir kimsenin tarafından getirilseydi levecedu onda bulurlardı ihtilafen kesira çokça ihtilaf bulurlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ihtilafın olmamasının sebebi ne? Bu kitabın Allah'ın indinden Allahu Teala'nın katından gelmesi. Allahu Teala'nın katından geldiği için bu kitapta ne yok? İhtilaf yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de konuştuğu zaman, vahiyle konuştuğu için Onun sözlerinde bir ihtilaf olmaz, olamaz, mümkün değil. E peki bugün yaşanan ihtilafın sebebi ne? Nereye gitsen bir ihtilaf. Değil mi? Tahazzup, hizbilik var, grup var, cemaatler var. Bir sürü ihtilaflar var. Bunun yaşanacağını, bunun olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsur sene önce haber vermiş. Ümmetinin kaç fırkaya yer alacağını söylüyor? 73 fırka ayrılacağını söylüyor. Yani kevni olarak Allah Teala dilemiş bu olacak. Ümmet 73'e ayrılacak. Kevni olarak Allah Teala bunu dilemiş. Ama Allah Teala şer'i olarak dinen bizden ne istiyor? Ayrıla düşmememizi istiyor. Ama Allah Teala yeryüzünde yarattığı bu yeryüzünde hikmeti gereğince insanlar arasında, Hristiyanlar arasında, Yahudiler arasında, Müslümanlar arasında İhtilafın varlığını Yaşanacağını dilemiş ve bu zaten Yaşanıyor da Ama dinen diyor ki sakın ana yapmayın İhtilafa ayrılığa Düşmeyin Ayrılığa düşmeyin allah Teala Kevnen bir şey dileyebilir Bir şeyi murad edebilir Şer'an onun tam aksine ne yapabilir Emredebilir Bunun arasında bir tezat bir çelişki yok Peki 73 fırkaya ayrılacak bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak bu son ümmet. Nedir? Yani bunların hepsi mi dalalet üzere, hepsi mi ateşte, hepsi mi cennette nedir? Diyor ki Allah Resulü Aleyhissellem biri hariç, biri hariç, hepsi ateşte. Biri hariç, hepsi ateşte. Yani doğru, hak olan grup fırkayı naciye, diğer rivayetlerde geldiği üzere, 72 bu tarafta, bir tanesi bu tarafta. Az bir topluluk olacak. Yani bu topluluk az olacak. 72'de 1. Bu sebeple bizler bir şeyleri tercih ederken, bir şeyleri yaşarken, inanırken, itikad ederken 73 kere düşünmemiz lazım. 73 kere. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Yani düşünün, az önce naklettik. Adam işin içinden ne diyor? i̇htilaf ümmeti ummeti rahme. Ümmetimin ihtilafında Rahmet vardır deyip çıkıyor. Ya kardeşim az bir şey indiğin zaman, kitaplara baktığın zaman böyle bir rivayetin olmadığını dahi ne yapıyorsun? Görüyorsun. Bunu anlayabiliyorsun. Demek ki böyle hiçbir konuya, hiçbir meseleye kulaktan duyma. Falancaya sordum böyle dedi, falanca bu şekilde dedi diyerek ne yapmamak lazım? Girmemek lazım. Masum olan bir kişi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çağ olarak, asır olarak bu masum kimsenin referans ettiği, tezkiye ettiği bir topluluk, bir çağ var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en hayırlı çağ benim çağımdır diyor. En hayırlı çağ. En faziletli çağ ve hayırlı çağ kendi çağı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin olduğu çağ. Bu 73 fırkanın yaşanacağını haber veren bu hadiste sahabeler hemen soruyorlar. Duyunca sahabeler 72'si ateşte biri hariç diyor ki aleyhisselatü vesselam Hepsi ateşte Ne demek oluyor bu 72'si ateşe girecek Bir tanesi Cennet. Cennete girecek Men hum ya rasulallah Sahabeler soruyorlar Kim bunlar ey Allah'ın rasulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ma ana aleyhi el yevm ve ashabi Ma ana aleyhi el yevm ve ashabi Benim bugün Ve ashabımın üzerine olduğu din üzere olanlar. Çok açık ve net. Aleyhisselatü Vesselam'da böyle boş söz yok. Cevami ul -kelib. Bir özelliği de o. Az sözle çok şeyler ifade ediyor. Bakın. Ma ene aleyhi'l-yevm ve ashabi. Bugün benim ve sahabemin <gülüyor> üzerinde bulunduğu, yarhamdülillah yaşamış olduğu din üzere olan kimseler. Referans çok açık, net. O zaman bugün ayrılığa düşmek istemiyorsak, ihtilafın ortadan kalkmasını istiyorsak, ki mümkün değil çünkü kevni olarak Allahu Teala bunu dilemiş, bizlerden istenen ise nedir? Fırkayı Naciye'den olmak. Fırkayı Naciye'den nasıl oluruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin referans ettiği o topluluğa tabi olarak oluruz. Onlar da kimler? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı. Ne diyor. İmam Malik, Malik ibn Enes, bugün diyor. Yani peygamberin dönemini kastediyor. Medine'yi kastediyor. Din olmayan bir şey Medine'de sahabelerin hayatında din olarak, din olarak bunu çok iyi vurgulamak lazım. Bazıları bunu duyuyor diyor ki o zaman uçak da yok. O zaman kaşık da kullanma, bardak da kullanma. Bunu anlamamış demek. İmam Malik diyor ki bugün din olarak Yapılmayan bir şey, din olmayan bir şey Medine'de Tamam mı? Yani o gün Medine, Sahabe döneminde. Bugünler ne? Olmaz. Onlardan Sonra da din olmaz Şimdi sen al Bugün insanların Kutladığı kandilleri Medine'ye götür Bakalım. İnsanlar böyle bir Kandil kutladılar mı? Soruyorum size Kutlamadılar Şimdi Ayrılığı çıkaran kandillerin olmadığını söyleyenler mi? Yoksa kandilleri dine sokanlar mı? Hangileri ayrı, ihtilama sebep oldular? Niye dine sokanlar? Çünkü sahabemin dönemindeki dinde böyle bir kandil var mı? Yok. Ondan sonra var mı? Yok. Ondan sonra var mı? Yok. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet onlarda var mı kandil? Yok. Yani din en hayırlı çağlarda bunları bunu bilmiyor. O dinin mensupları o en hayırlı çağlarda bunu yaşamamış. Ardından Fatimiler bugün Suriye'de Müslüman kardeşlerimizi Canlı canlı kesen bu rafizilerin dedeleri, şiiler, rafiziler, nusayrilerin aynı amca amcaoğulları birbirleriyle bunlar. Dinde böyle bir şey ihdas ediyorlar. Kandil. Ve cehalet maalesef intişar ettiği için, cehalet her tarafta yayıldığı için herkes bunu dinlenmiş gibi bir alıyor. Şimdi kandili inkar etmek ihtilaf. Diyor ki ihtilaf çıkarmayın Müslümanlar arasında. İşin aslına döndüğünüz zaman, ihtilafı çıkaran kim? O gün din olmayan şeye, sonradan bunu din diye katan kimseler. İşte İmam Bukhari Rahim Allah diyor ki, ihtilaf kerihtir. İhtilaf hoş değildir. İhtilaf zemmedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki ihtilafın geçtiği ayetlere bakın, hiçbirinde medih yok. Hiçbirinde övgü yok. Hep ne olmuş? Zemmedilmiş, yerilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de böyle ihtilaf zembediymiş. Sahabeler bir gün yolculuğa çıkıyor, bir gece bir yerde konaklanılacak gece vakti. Herkes alıyor azığını, bohçasını, çantasını, elbisesini bir ağacın dibine, bir taşın dibine gidiyor. Yayılıyorlar. Aleyhisselatü vesselam bunların böyle ayrıldığını, birbirinden uzaklaştığını görünce diyor, ne yapıyorsunuz? onlara bu fiillerinin şeytandan olduğunu söylüyor. Bunun üzerine sahabeler toplanıyorlar. Diyor ki sahabeler bu sözden sonra artık biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünden sonra öyle bir halde olurduk ki bir yere indiğimiz zaman böyle iç içe. Yani eğer kalplerde, kalplerde itilaf, ne demek itilaf? Birlik. Kalplerde bir birleşme istiyorsak bedenlerde de bir ne olması lazım? Yakınlaşmanın, birleşmenin olması lazım. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Cemaatle kılınan namazda. Ya diyor saftalarınızı ne yaparsanız Düzeltirsiniz, sıkı yaparsınız. Ya da allah Teala kalplerinizi ne alır? Birbirine düşürür. Yani düşünebiliyor musunuz? Safta araların açık olması. Birinin önde, birinin arkada olması neye sebep oluyor? Kalplerin ayrılığa düşmesine sebep oluyor. Yani Kur'an'ı ayetleri okuyun. Ne bir Aleyhisselat Vesselam'ın hadislerini okuyun. Hiçbir zaman ihtilafın medih olunduğunu, ihtilafın övüldüğünü yapmamasınız göremezsiniz. Gördüğünüz en meşhur rivayet, ihtilafı ümmeti rahme. Ümmetimin ihtilafı rahmet rivayetidir. Onun da aslı esası yoktur. Kime göre? Bana göre değil. Kime göre bu ilimin büyük alimlerine göre bu ilmin büyük alimlerine göre tabi ihtilafın yani ortadan kalkmasını istiyorsa Kur'an ve Sünnet dedik tabi yani bu çok önemli tabi kimin anlayışına göre Kur'an ve Sünnet yani, adam bugün diyor ki evliyalar vefat ettikten sonra kınından çıkan kılıçlar gibidir hayatta olmadığı sahip olmadığı tasarruflara kavira girdikten sonra sahiptirler yani Hayatta belki yetiş dediğin zaman arada bir yetişemeyebilir ama kabre girdikten sonra nerede seslenirsen seslen yanındadır. Hazır. Yanında sana yetişir diye bir itikada sahip insanlar. Bunlara da gittiğin sorduğun zaman ne diyorlar? Kur'an ve sünnet. Değil mi? Yani Kur'an ve sünnet. Herkes bunu Kur'an ve sünnet olarak açıklıyor. Ama kimin anlayışıyla Kur'an ve sünnet? Selefi salihin anlayışıyla. Sahabenin anlayışıyla. Kur'an ve Sünnet. Yani onlar nasıl anlamış? Bugün televizyona çıkıyor adam. Meleklerin kâhire ediyor, Kur'anla Sünnet denker ediyor. Öyle değil mi? Görüyorsunuz yani. Yani herkes kendine göre bir taraftan ne yapıyor? Kur'an ve Sünneti çekiyor. Önemli olan Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın az önceki hadiste olduğu üzere "Ma ene aleyhi el-yevm ve bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğu dini yaşayanlar. İmam Malik'in dediği gibi o gün din olmayan şey bugün de din olmaz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kabir azabından Allah'a sığının diyor. Adam çıkmış diyor ki kabir azabı yok. Bu da diyor Kur'an ve sünnet. Demek ki Kur'an ve sünnet herkese göre değişebiliyor maalesef. Herkese göre böyle bir tarafa çekilebiliyor. Ama bunu anlayan sahabeler nasıl anlamışlar? Peygamberden bunu nasıl almışlar? Yani Kur'an'ın müfessiri tercümanı diye lakaplanan kim var? i̇bn Abbas var değil mi? Şimdi adam Allah Teala buyuruyor, Allah'a vesileler arayın. Ayeti yakaladı, martılar yakalıyor simiti. Tamam bu ayetin tefsirini İbn Abbas nasıl yapmış? Aç bir İbn Kesir'e bak, Bagabi'ye bak, Taberi'ye bak, Kurtubi'ye bak. Ne diyor ya? yani sahabe, peygamberden defalarca Kur'an alan bu sahabe. Diyor ki Allah'a yaklaştıran bütün salih ameller. Yani şahıslar değil, zatlar değil, şeyh efendiler değil. Adam diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhellezine amenu Ey iman edin Isberu sabredin Ve sabiru sabırda sebat edin Ve rabitu rabitabin Al sana diyor rabitanın delili Rabitaya delili getiriyor adam Kur'an-ı Kerim'de Aliman suresinin son ayet-i kerimesi Ya bu rabita nedir? Bir aç bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bir insanın camiye girmesi Namazı beklemesi Diğer namaza kadar camide kalması Diyor ribattır Rabitadır diyor mesela Ne bu? Rabıta demek, ribat demek bizim Türkçe'de de var. Rab diyoruz mesela. Değil mi? Rab diye. Ne yapmak? Bir yere bağlanmak, lüzum etmek, orada kalmak. Yani savaşta nöbet tutmak, camide bekleyerek, yerinden ayrılmayarak diğer vakti beklemek. Rabıta, ribat bu. Ha, sabitlenmek. Bunların anladığı şekliyle şeyhi gözünün önüne getirip, resmini koyup, kadınların, erkeklerin şeyhe bakıp, Ardından ona, onun alnından böyle bir nur çıkıp senin kalbine inecek. Sonra sana nur gelecek. Bunları kendileri dahi azıcık bilenler diyorlar ki bu sonradan girmiş bir şeydir. Tabi ehl-i sünnetin, selefi salihin yolundan giden insanların en büyük özelliği nedir? Kur'an ve sünnette delil varsa o delilden sonra hareket eder, amel ederler. Kur'an ve sünnette delil vardır. Sahabeler onunla amel etmiştir. Onunla amel edilir. Bidat ehlinin en büyük özelliği ne? Ortaya şeyhi, hocası, o fikrin sahibi bir şey atar. Tamam, Onu yaparlar. Ta ki onlara gelip birisi sorunca kadar ya rabıta yapıyorsun da bunun delili ne? Düşünürler derler buna bir delil arayalım biz. Tamam mı? Sonra giderler Kur'an'dan bakarlar. Ve rabitu. Yani şimdi mesela vesile. Dedi ki deminden geçti. Yani meşru vesile var. dinimizde meşru olmayan vesile var. İşte bunlar vesile yapıyorlar, şeylerine bağlanıyorlar, onu vesile ediniyorlar. Kendileri Allah'la aralarında vesil olarak alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu delil olduğu için mi böyle yapıyorlar? Hayır. Zaten kendileri söylüyorlar diyorlar. Rabıtayla alakalı tartıştığınız zaman birçok kişilerle biz diyor ki bizimle bu konuyu tartışmayın. Bu diyorlar keşif yoluyla yani Kur'an, sünnet, icma bunda aramayın bunu yok. Şeyhimiz de diyorlar keşif yoluyla rüyada kalbine ilham gelmiştir. Bunun delili olmaz diyorlar. Bu hal meselesi. Bunu siz anlayamazsınız. Biraz daha böyle hani kendini ilimle, kitapla haşır neşir edenler cevap verme pozisyonunda kendini hissettiği zaman sıkıştığı zaman diyor ki, bakıyorlar şöyle ne cevap verilmiş? Ayet Maide Suresi Ona vesileler alayım. Yani bu ayeti kerimeden çıkardın çıkardın da gidip bir senin gibi aciz olan şeyhe karnında bir kilo, bir buçuk kilo senin gibi dışkı ile gezen bir şeyhe, aciz, hasta, elli bir yaştan sonra elden tekten düşen, konuşmada bile zorluk çeken şeyhe, şeyhe nasıl bir bağlılık, başın sıkıştığı zaman yetiş, diyeceğin, yetiş dediğinde sana yetişeceğine inandığın bir şekilde bağlılıkla gittim, bağlandım. İşte ihtilafın sebebi arkadaşlar, Kur'an ve sünnetten uzaklaşmak. Sahabenin anlayışından, selef-i salih'in anlayışından uzaklaşmak. Yani ümmete, Daha Hicri 2. yüzyılda başlıyor Yunan felsefesi girmeye. Kitaplar tercüme edilmeye. Kitaplar tercüme edilmeye başlıyor Yunan felsefesinde. Diyorlar ki, bugün açın bakın bazı kayıt kelam kitaplarını. Diyorlar ki, önce diyorlar Aki, akıl, sonra nakil. Akliyat denen bir şey var yani. Önce akılla ispatlayacaksın. Sonra nakil. Nakilin de akle, akla... Ters düşmediklerini diyor. Ne yapacaksın? Alacaksın. Ters düşenleri hemen ne yapacaksın? Akla ters düşüyorsa hemen tahrif edeceksin. Onlar tevil diyorlar. Yani kıvıracaksın. Ama elhamdülillah bu yüce Rabbimizin bir nimeti ki yeryüzünde bugün 73 tane fırka var. Daha fazla var. Çünkü bu 70 ifadesi Araplarda çok <gülüyor> ladili. allah Teala Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlara 70 kere de istiğfar etsen Allah onları ne yapmayacak? Affetmeyecek. Affetmeyecek. 70 kere. Yani 71 kere yapsan istiğfar mı edecek? Hayır. 70 çok. Peygamberimiz de diyor ki yani 70 kere de onları aff dilesen Allah'tan müşriklere. Allah ne yapmayacak onları? Affetmez. Affetmeyecek. Yani Peygamberimiz 73 diyor ki ilim ehli çokluk, kesret. Yani ümmet böyle yüzlerce gruba ayrılacak. Elhamdülillah elhamdülillah yani 700 tane fırka varsa evet İslam ümmeti içinde. Hangisine gidip sorsan ki sahabelerin inanışı en doğru olan o mu? Hepsi de ne diyor? Evet. Yani muhaliflerimiz dahi ikrar edip kabul ediyorlar ki sahabelerin inanışı diyorlar ki en doğru olan odur. En sağlam olan odur diyorlar. Ama diyorlar biz de onlardan sonra geldik. Felsefe, kelam, Hint, Yunan. Biz de diyorlar biraz ne yaptık böyle? Bir şeyler kattık. Bizimkisi de biraz daha neyi böyle? İlmi, böyle daha farklı bir şey gibi. Evet. Gelelim hadislerin çerhine. İmam Bukhari diyor ki haddefena ishak. Kim bu İshak Hangi ishak? Ishak ibn-i Rahuvayh. Ishak ibn İbrahim el-Hanzali. Bu İmam Bukhari'nin ve birçok hadis alimlerinin meşayihinden, hocalarından, ehl-i sünnetin büyük alimlerinden. Kale e, akbarana abdurrahman İbn Mehdi. Bu da selefin büyüklerinden, yani büyük alimlerden. Anselam ibn-i Ebi Muti'y. An Abi Imran el-Jouni an Jundub ibn Abdullah el-Bajali sabadan an Jundub ibn Abdullah el-Bajali Radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Iqra'ul Qur'ana ma'telaftum kulubukum Kalpleriniz ayrılığa düşmediği sürece Kur'an okuyun yani Kur'an'da ayrılığa düşmeyin sakın Kur'an okurken Kur'an'da ihtilafa düşmeyin çelişmeyin yani bu ayetlerin manasında, ahkamında, hükümlerinde sen başka bir görüşte, bu başka bir görüşte olmasın. Kalpleriniz hep Kur'an'ın üzerinden olsun. Bir olsun. فإذا اختلفتم فقوموا عنه Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Kur'an hakkında eğer ayrılığa düşüyorsanız diyor kalkın, bırakın okumayı bırakın. Yani Kur'an olsa bile bu Hakkında ayrılığa düşüyorsanız diyor bırakın. Kur'an'ı okumayın. İhtilafınız büyüyecek. İhtilafa düşmeyin. İmam Müslim'in sahinde rivayet etti bir hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّمَا اَحْلَكَ مَنْ kana قَبْلَكُمْ ihtilafuhum fil kitab". Sizlerden öncekileri diyor helak eden şey neydi biliyor musun? Bizlerden öncekileri helak olan insanların helak olma sebepleri kitaplarında ihtilafa düşmeleri.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 Rivayetin aynısı. Kalpleriniz Kur'an üzere birleştiği sürece Kur'an okuyun. Oyda <gülüyor> Ayrı Kur an ayrılığa düştüğünüzde Kur'anı bırakın diyor bu rivayet İmam Bukhari. Harun Harun al Diğer bir senedi ispat etmek için getiriyor. Aynı rivayet ama kendi senedinde. Ne var diğerinden biraz daha farklılıklar var. Onu bize beyan etmek için aynı lafızlarla ne yapıyor? Bizlere bunu rivayet ediyor. Gelelim bu bap'taki son hadisi e, hadis-i şerife. sana İbrahim İbn Musa an Hişam Hişam İbn Raşid an Ma'mer an Zuhri an Ubeydillah İbn Abdullah an İbn Abbas kâle lemme hudren nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm anı. Kendisine ölümün geldiği vakitte biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ashab var. Bunlardan bir tanesi de e, Abdullah ibn Abbas. Peygamberimizin amcasının oğlu. Tercümanul Kur'an dediğimiz. Bu yaşça küçük vakit ama ilimce büyük bir sahabe. Ömer ibn Khattab'ın radiyallahu anhunun Bedir ashabını meclisine sokup istişare ettiği bir çocuk. 13-14 yaşında o, o zamanlar. Ama nerede bulunuyor? Bedir ashabının ileri gelenleriyle aynı mecliste bulunuyor. i̇bn Abbas diyor ki, Kale ve fil beyti ricalun fihim Ömer <gülüyor> İbnül Hattab. Evde sahabenin ileri gelen adamları var. Onlardan bir tanesi de diyor, Ömer İbnül Hattab idi. Dedi ki diyor Ömer, radıyallahu anh, Helumme ektub lekum kitaben Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Helumme ektub lekum kitaben lentadillu ba'de Aleyhisselatü vesselam diyor ki Bana bir şey getirin de Size ne yaptırayım bir şey yaz yazdırayım Bir vasiyet bırakayım Aleyhisselatü vesselam Tabi bu kıssanın Bağlantılı olduğu başka bir kıssa var Peygamber aleyhisselatü vesselamın hasta olduğu dönem Yahudinin Peygamberimize biliyorsunuz zehirli et yedirmesi ve Bunun tesirinden hastalanması Şiddetli ateş geçirmesi, ateşli bir hastalık geçirmesi var. Döşekte yatıyor aleyhissalatü vesselam. Yanına amcası Abbas ve damadı Ali geliyor radiyallahu anhuma. Peygamberimizin bu halini görünce ona kendisinden sonra kimin kalacağını soruyorlar. Tabi aleyhissalatü vesselam yine rivayet, sahih rivayet. Ayşe'ye diyor ki radiyallahu haya İd'ili ebaki ve ahaki Ey Ayşe diyor, babanı ve kardeşini çağır. Aişe'ye diyor ki radiyallahu anh'a ya, edi'ili eba ve eha Babanı, kim Ayşenin babası radiyallahu anh'a? Ebu, Bekir. Ebu Bekir. Ve diyor kardeşini çağır. Diyor ki, hatta ektubali Ebi Bekir'in kitaben. Ebu Bekir'e diyor bir kitap yazıp vereyim. Yazdırıp verecek Peygamberimiz Ebu Bekir'e radiyallahu Fe inni en yehafe, fe inni ehafu en Ve mutemennin. Korkarım ki, diyor ki, Aradan birisi çıkar bir şeyler söyler benden sonra. Yahut diyor birileri bir şeyler o hilafeti temenni eder, göz diker. Ene aula ve yebəllahu azza ve celle ve'l müminun illa Allah ve müminler ancak diyor, Ebu Bekir ister. Peygamberimiz aynen böyle söyler rivayet Ki bu rivayet İmam Ahmed İbn Ahmed'in rivayeti sahibi bir rivayet. <gülüyor> Efendim Sahibi bir rivayet. Sahibi bir rivayet. Sahibi rivayet. Ee, ve buna yakın lafızlarda Buhari'de ve Müslim'de de geçiyor. Buna yakın lafızlarda Biliyorsunuz rivayeti daha önce de bu bapta geçti. Ebu Bekir radıyallahu anh'un yani hilafetine işaret eden çok net hadisler var. Bir kadın gelip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a soru soruyor. Sonra gel sor diyor. Sonra gel. Diyor ki seni bulamazsam sonra ne olacak? Diyor ki Ebu Bekir var. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'un hilafetine işaret çok net ve açık. İşte bu şu andaki bu rivayette aleyhissalatü vesselam getirin diyor. Bir şey yazayım bırakayım. Kali Ömer innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kalabahul veca Ama aleyhissalatü ağrıları diyor arttı. Ömer diyor ki radiyallahu aleyhi Peygamberimizin acısı arttı. Hatta sahabeler soruyorlar Ey Allah'ın Resulü yani sen de mi? Yani bir insan gibi sen de acı çekiyorsun. Ateşler içindesin. Sen de mi? Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Ben diyor sizden iki adamın çektiği acıyı çekerim. Yani iki kişi kadar ateşleniyor Peygamber aleyhissalatü diyor ki ve endekumul kuran fehasbuna kitabullah ve ihtalafa beyt ve ihtasamu Allah Resulullah sallallahu aleyhi huzurunda bulunanlar ihtilafa sahabeler ihtilafa düşüyor. Biraz sesleri yükseliyor. Birileri bir şey diyor, birileri bir şey diyor. Feminhum men yekulu qarribu yektubu lekum Rasulullah kitaben len tadilla Ömer ibn Hattab diyor ki Allah'ın kitabı yeter. Bak Allah'ın kitabı var aramızda. Kimileri diyor ki bereket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazsın. Şimdi hasta yanında birileri yani Resulullah'a daha da acı çektirmemenin derdinde, birileri ola ki ihtilaf olabilir bunun derdinde. Tabi sesler yükseliyor. Bakın orada bile Peygamber'in huzurunda bir ihtilaf yaşanıyor sahabeler arasında. <gülüyor> Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam huzurunda böyle ayrılığa düşük. İhtilafa düşüldüğünü görünce, Kuhn bu anni, diyor, Çıkın. Hepsini ne yapıyor? Çıkartıyor. Kale Ubeydullahu fekane İbn Abbas yekul, Hadisin rahabesi diyor ki, İbn Abbas'tan, İbn Abbas şöyle derdi diyor, İnner reziyete kuller reziye, Nedir reziye? Musibet. Diyor ki, En büyük musibet, Mâ hâle beynel sallallahu aleyhi ve sellem, Ve en lehum el kitab. En büyük musibet, Peygamber Peygamber aleyhissalatu vesselam ile O vasiyeti yazması arasına insanların bu ihtiraf sebebine ne yapmış olmaları, girmiş olmalarıdır. Yani bakın ümmetin en hayırlısı olan Ebu Bekir'in belki de ismiyle yazılacağı bir konuda buna engel olan şey neydi? Ne oldu? İhtiraf. İnsanların o anda neye düşmesi? Ayrılığa e, düşmesi. Diyor ki onlar diyor İbn-i Abbas diyor ki düştüler ve sesleri biraz yükseldi peygamberimizin yanında. Aleyhissalatu vesselamda. ne yapıyor? Diyor, kalkın, artık yanımdan ne yapın? E, ayrılın. İşte bu, yani ihtilaf meselesi, dediğim gibi, allah Teala'nın kevni olarak, kevni olarak, dilediği, irade ettiği bir şey. Ki öyle olmasa bugün ihtilaf yaşanmazdı. Aleykümselam. Yani, e, bugün, bir ağacın yaprağı dahi, ne olmaz? Allah'ın iradesi olmadan, Kıpırdamaz, düşmez. Demek ki yaşanan, gözle görülen her şey Allah'ın neyle oluyor? İradesiyle oluyor. Peki Allah-u Teala'nın kevni olarak yeryüzünde bir şeylerin dileyip bir şeylerin yaşanması Allah-u o yeryüzünde olan her şeyi sevmesi anlamına gelir mi? Söyleyin. Gelir mi? Ömer gelir mi? Gelmez. Yani bugün şeytan var mı? Var. Allah'ın iradesiyle mi var? İradesiyle. Allah dilemeseydi şeytan olur muydu? Olmazdı. Kevni olarak Allah Teala bir şey diler ama onu istemeye bilir. Yani bu, bu mümkün bir şey. Bunun en kolay anlatmak için alime şu örneği veriyorlar. Doktora gidiyorsun çocuğunun karnı ağrıyor. Çocuk çiçek çiçek bağırıyor. Doktorun önüne yatırdın seceye. Doktor baktı dedi ki appendis. Ne yapmamız lazım? Kesmemiz lazım. İstiyor musun? Ne adam? İstiyorum. Peki seviyor musun? Hoşnut musun? Değil. Yani bir şeyi istemek, onu sevmek anlamına her zaman ne olmaz? Gelmez. Yani allah Teala kevnen yeryüzünde bir şey dileyebilir ama şer'en dinen o diledi yarattığı şeyi ne yapmaz? Sevmez. Sevmeyebilir. Ama Allah Teala şer'an kitabında ve peygamberinin sünnetinde bir şey emrediyorsa muhakkak onu ne yapmaktadır? sevmektedir. Muhakkak onu sevmektedir. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Bunu anlarsanız kader meselesini de anlarsınız. Yani diyor ki adam, madem öyle Allah Teala neden diyor içki şeytanı yarattı? Allah Teala diyor yani niye böyle bir şey diledi? Allah Teala hikmeti gereği böyle bir şey diledi. Ama şeytanı yaratması, yer üzerinde zina'nın var olması, içkinin var olması, kumarın var olması Allahu Teala'nın bunu sevmesi anlamına gelmiyor. Ancak Allahu Teala bir şeyi şer'an, dinen emrederse, dinen emrederse onu muhakkak ne yapıyordur? Seviyordur. Sevip razı olduğu için bizlerden onu ne yapmak istiyor, yapmamızı istiyor. İhtilaf konusuna dönersek bir insan derse ki, "Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ihtilafa düşüleceğini haber vermiş. Ne ve kendinizi yoruyorsunuz? İhtilaf olacak derse nasıl bir cevap veririz? Deriz ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haber verdiği ihtilaf kevni, Allah-u Teala'nın kevnen, yeryüzünde olmasını dilediği ihtilaf. Ama dinen, şer'an bizden ne isteniyor? İhtilafa düşmememiz. Ayrılığa düşmememiz. Allah Teala'nın kitabına sarılmamız, Allah Teala'nın dinine topluca sarılmamız. Bakın İmam Bukhari Rahimahullah. İmam Bukhari Rahimahullah. bu Kitabul İtisam bil Kitap ve Sünne. Kitap ve sünnete tutunma, sarılma babının son babında zikrediyor. Son bablarından bir tanesinde. Yani diyor ki kitabın başında bize anlattığı eğer Kur'an'la sünnete tutunursanız Kur'an'a ve sünnete sarılırsanız, Kur'an ve sünneti okuyup anlayıp amel ederseniz iftiraya düşmezsiniz. Bu işin çözümü budur. Bu işin çözümü budur. Evet. Bir sonraki baba geçmeyeceğiz. Bir sonraki bab eee babu nehyin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala't tahrim illa ma tu'rafu ibahatuhu. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın yasakları eğer peygamberimiz bir şeyi yasaklıyorsa, nehyediyorsa Usul olarak bu yasak nedir? Haramdır. Peygamberimizin yasakladığı bir şey varsa bu haramdır. Ancak bunu haramlıktan mekruhlığa düşecek bazı karineler, bazı deliller varsa bu haramlık nereye düşer? Mekruha düşer. Haramdan mekruha düşer. Bu usulü bir kaydı. Önümüzdeki hafta buna tafsiriyle değineceğiz. Bunun aksi de böyle inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri, bir şeyi emrediyorsa aslı olan nedir? Vücubiyet. farz. Ta ki bunu başka bir delil yahut bir karine yahut siyak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün gelişi elhamdülillah. Sözünün gelişi bunun farziyet olmadığını ifade ediyorsa o zaman bu farziyetten, vücubiyetten ne düşer? Müstehaplığa düşer. Allah nasip ederse bunu alacağız. Dersi buzda, buzda ee, bitirelim. misafirlerimiz var. Hem onlarla tanışalım, biraz da edelim. Subhaneke bihamdik eşhedü en la ilaha illa